يا غير من يما مل عبو نزعده داعيا من فوق مدون اللين قرشومي ومن هو علايت الكذرا لمعتبر ومن هو النعمهظم للممتنين ترى دمن حرم ليلى لا كَمَا سَرَ الْبَدْرُذِي لَعْجِمْ مِنَ الظُّلَمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salaatu vesselamu elâ seyyidil mursalin. Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı şerife derslerimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Hala da tam düzelemedim, nefesim, sesim, bana bir hastalık girdiği vakit kolay çıkmaz. 13. şekerden dolayı olsun, vücudumdaki zafiyetten dolayı olsun, şimdilik böyle birbirini idare edeceğiz. Sonra inşallah daha sağlıklı, saatte zamanlarımız olur. Daha kuvvetli dersler, daha güçlü dersler yapılabilir. Görüldüğü ki İmam-ı Rapan Hazretleri gaç muhafil bab bu mevzuda nihai nokta şudur. En hikmet ceza-i muhladi ebedi ceza vermenin hikmeti neye alel fi'l-i muvakkati süreli muvakkat olan bir kâfilliye ebedi cehennem cezası vermenin e, hikmeti yani bizim anlayacağımız bir şey değildir. وَفَوَظَّتُونَ Ismarlanmıştır. اِلَا تَقْدِيرِ hakk Hakkı Hak Teala'nın takdirine وَعِلْمِ Teala, Allah Teala'nın ilmine Yani Allah bilir demek lazım. Mevla'nın takdiri bu yöndedir demek lazım. Çünkü adam 10-12 yaşında erkekler buluva ermesi itibariyle 12 yaşında buluva erdi. Kafirliği seçti. Yani kafir oldu. Kafir oldu da gençte yani işte geriden beri de geliyor. Ana babasının da eğitimi burada etkilidir. Bu adam işte 60 yaşında öldü. Ne oldu bu arada? İşte 48 sene bir mükellef çağında kafirlik yaşamış oldu. 12'ye çıktığımız için. Peki bu adam cehennemde ne kadar kalacak? Bütün Kur'an'da diyor ki Hali Orada ebedi kalacaklar Hem de öyle uzun zaman manası anlamayın ebediyle ile ediyor bir daha ki Sonsuza kadar Bu birçok Kur'an hadlerinde vardı Bu savaşta ama oğlum bunu da inkar eder Yani ebedi kalmayacaklar Cennet cehennem Buna da bir reddiye yazmıştık evvelce Şimdi ama adi kelimelerin zahiri manası halidine fiya orada muhallet kalacaklar ebede sonsuza kadar. Hal böyle olunca eşini bu adam 48 sene yavruluk yapmış. Niye kalıyor ebedi cehennemde? Burada Allah'ın takdiri devreye girer, ilmi devreye girer diyor. Ee, bunu Mevla böyle uygun görmüş. Mesela vakat kale yine buyurmuştur fi hakkıl ceza muhalledi ebedi ceza verilmesi hakkında ne üzere alil küfril muvakkati yani süreli, sürekli süresi belli muvakkat bir kâfirlik işte dedim sana işte 48 senelik bir kâfirlik demin gördüğümüz cezapta. peki buna ne veriyor e, azap olarak e, ebedi cehennem veriyor bunun hakkında ne buyuruyor cezaen vifaka Amme suresinde cezaen ben bu karşılığı verdimse böyle azabı bu Bunda yadırganacak bir şey yok veyahut bunu bu haddini aşmış falan değil diyor. vifakan tam tıpı tapına uygun diyor. E şimdi o zaman Mevla buna uygun demiş. Ben bu cezaevi buna muafık gördüm demiş. Tabuna kimse bir şey diyemez. Tabi burada Allah'ın takdirine ısmarlayalım, ilmine ısmarlayalım hiç şüphesiz. Çünkü gerçek ilim onun katındadır. Onun bildiklerini biz bilemeyiz. Ancak bildirdiklerini bilebiliriz bu bakımdan ama Tabii burada şu da vardır. Hmm İmam onu da beyan ediyordu başka bir yerde. İnnamal a'mal bin niyat, ameller niyetlere göre. Şimdi sen 48 ceneye yapıyorsun ama niyetin ne? Niyetin sonsuza kadar yaşasan hep kafir kalmak. Niyetin o. Birincisi. İkincisi zaten sen 60 yaşında kafir olarak öldüğün zaman zaten son noktada belli oluyor. O son noktada adam gelir gelir bir gün kala bir saat kala iman da edebilir. Onun için sonunda kafir olarak öldüyse demek o kıyamete kadar da yaşasa kafir olacaktır. Çünkü sonu muhtemel. Ya Mevla onu biliyor. Çünkü kafirlik üzere ölenin İleride yaşasaydı iman eder miydi bu adam? Vazetseydik, etseydik, nasihat etseydik, işte mucizeler görseydi falan falan diye düşünme diyor. Kafir olarak öldüyse, demek ki onun hakkında karar budur. Yani o tercihini bu yönde kullanmıştır. Ebedi yaşasa düzelmez. Sonunda belli olur. Zaten düzelecek olan bir saat kala bile iman nasip olur. Bu itibarla, ameller niyetlere göreyse, Adamın da niyeti ebedi gavur olarak yaşayıp bölmekse sonsuza kadar yaşatsan kafir kalmaksa, Mevla da buna ne yapıyor? Ebedi, sonsuz ceza veriyor. Neden? Niyetine göre veriyor. Hani geçen sohbetlerde anlatıyoruz. Adam gösteriş için namaz kılsa ameline bakılmıyor. Ameli namazdır ama niyetine bakılıyor, niyeti onu iptal ettirir Burada da niyeti bunun nedir? Sonsuz kafirliktir. Azabı da sonsuzdur. Bunu tersten alırsak bir Müslümanın imanlı ölmesi durumunda tabii. Bizde son nefesimiz belli değil. E zaten son nefese kadar çıktı çıkan çıkacak ne varsa çıkıyor. Son nefeste o kesinleşiyor. Yani ne kesinleşiyor? Mümin öldüyse demek bu so kıyamete kadar yaşasa, sonsuza kadar yaşasa imanı koruyacaktır. Çünkü burada koruduğuna göre, buraya kadar getirdiğine göre. Hal böyle olunca bu adam, e, yine aynı misali verirsek. <gülüyor> 12 yaşında bulardı, 60 yaşında Müslüman olarak öldü. 48 sene bir Müslümanlık yaptı. İman bakımından konuşuyoruz amellerinde günah olur, tevbe olur. Bunlar her şeyler ameller. İtikat ve iman en azından imanı var. Peki bu adam günah varsa bir miktar cehenneme girebilir. Kesin girecek demiyoruz. Çünkü Allah Teala edebilir, şefaat erişebilir. Ama diyelim ki şefate e, ulaşmadı, Şefaate erişemedi. Ondan sonra yine diyelim ki efendim tevbe Etmemiş. Tevbesini kabul ettirememiş. Ondan sonra diyelim Allah'ın rahmeti erişmemiş. Yani mevlana da tabii hiçbir şefaat olmasa, bütün şefaatler bittikten sonra, şimdi ben benim hakkım hakkım var Mevla buyuracak, Ben hakkımı kullanacağım. <gülüyor> zerre kadar imanı olan, önce buğday diyor, sonra kardal diyor. Sonra zerre kadar, toz kadar Gözle görülmeyen toz kadar imanı olanın yani iman o kadar küçülmez büyülmez de ameli zayıf yani nuru az demektir. Nuru zerre kadar demek. Yoksa in inanmak bölünmez. Kur'an inandım, hadise inanmadım diyen Müslüman olmaz ki. Öyle hani zerre kadar deyince her şey inkar et, bir şeye inan. Öyle bir şey yok. Aynı şeylere inanıyor da amelinin nuru az olduğundan zerre kadar deniyor yani işte namaz yok, oruç yok falan. İnandığı halde eksikleri var. On sonunda da zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Buyuracak. Fakat diyelim ki bir Müslüman bunların hiçbirine efendim, erişmedi. Şefaat ulaşmadı. İşte allah Teala rahmeti ona talip etmedi. O da tevbe etmemiş. Veya kabul olmamış. Neyse tevbesi falan. Bu cehenneme bir miktar girer yanar. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Hakim Tirmizi vadirul usulüyle rivayet ediyor. Yeni bulduk Hadis-i Şerif tefsirde. Evvelce Efendimiz Hazretleri'ne duymuştuk ama Ruh-i-Lbihan de geçiyor fakat kaynak vermiyordu. Kaynağı hakim tirmiziyle çıktı. Femin hum men yefka işte Femin ee, bir, bir saat kalan var. Müslümanlardan cehenneme girenlerden. Bir saat kalan var. Bir daldırılış, sokuluş bir kere dalıp çıkartılan var ki kömür gibi çıkıyor. Bir saat kalan var, bir sene kalan bir ay kalan var, bir sene kalan var böyle sayıyor. Nereye kadar atvalum fi ammukzan men yukhrucu ba'de 7000 sene. En uzun kalan Müslüman 7000 sene sonra çıkartılandır. Yani Efendi Hazretler hep derdi. 7000 seneye kadar Müslümanlardan yanacak var. Ondan sonra Müslümanların yandığı tabaka boş kalacak. Çünkü oradaki azaplar kafirlere göre hafif. Onların yüzleri siyahlaştırılmıyor imanların hürmetine bu kao taspa takılmıyor. Yüzüstü yerde sürüdülmüyor. Ondan sonra ellene ayaklarına zincir pranga takılmıyor. İmanlarının şerefine binaen. Onun için o tabakaya bir daha kafir gelmez. O tabaka boş kalacak. Şimdi burada bu kişi diyelim 7000 seneye kadar bile yansa imanı kurtardığı için sonu nedir? Cennettir. Cennete girdi mi nedir? Karşılığı sonsuzdur. Çünkü cennete giren daha çıkmaz. Ölmek de yok. <gülüyor> Cehennemde de ölmek yok. Dirilmek yani taze bir hayat da yok. Böyle azap var. Cennete de ölmek yok. Çıkmak yok. <gülüyor> Onlar oradan çıkartılacak değiller. O zaman bu adam 48 sene Müslümanlık yaptı. Niye böyle sonsuz ebedi cennet aldı? Çünkü bu adamın niyeti neydi? Mevla niyetine bakar. Şimdi bu adam benim şimdi niyetim. Yani tabi 6-7 yaşından beri camilerde büyüdüm ve hatta 5 yaşımdan beri hatırlıyorum. Müslümanım tabi. Yani i̇lla 12 yaştan başlamıyor kiminin. Çok evvelden de iman hususlarını biliyor. Şimdiki de çocuklarımız elhamdülillah 12'ye kalmazlar ki. İmanı öğrenmek bakımından falan namaz. Yani bizim Müslüman aileler çocuklarını yetiştirmeye gayret ediyorlar. O zaman ama ne zaman mükellef oluyor diyelim. Bu Lüva Bu da ortalama 12 ise e, burada yine efendim ne kaldı? 48 sene e, bir ömrü kalmış diyelim. 60'ta ölen çok konuşuyoruz. Ben şimdi benim yaşım itibariyle işte 40 sene olmuş. Yani 12-52-2.5 gibi hicri hesap benim 40 sene geçmişim. Mükellefiyetim. Bu mükellefiyetimde ben şuna işte maskumışım, boruştutmuşum, bir şeyler, bir şeyler yapmaya çalışmışım. Müslümanım, Müslüman yaşıyorum. Yani Allah imandan ayrımasın. Amin. Peki ben cennete gidebilirsem, yani imanımı kurtarırsam, eninde sonunda giderim. Azaba düşsem bile giderim. Peki inşallah azaba düşmeden direkt giderim. Ama en nihayetinde imanlı ölürsem mutlaka cennete giderim. Cennete gitsem ne kadar kalırım orada? Ebedi kalırım hiç çıkmaz. Yok, giren çıkmaz. E peki sen işte 40 sene, 50 sene ibadet yapacaksın, Müslüman kalacaksın. Sonra sonsuz cennette ye hiç ataşa. Bu nasıl bir şeydir? İşte niyetlere göredir. Benim niyetim nedir şimdi? 1000 sene ömrüm olsa, 2000, 3000, 5000 ömrüm olsa, dünyanın sonuna kadar yaşasam. Dünyada o kadar sonu kalmadı. Birkaç yüz sene ancak kaldı da. Kıyamete şimdi sonuna kadar yaşasam Müslüman yaşama niyet ediyor muyum şimdi? Ediyorum. Bu kafada Bu kafadayım. Bu kararlılık mıyım? Bu kararlılıktayım. Zaten bu nerede belli olacak? E zaten imanlı ölebilirsem belli olacak. İmanlı ölebildiğim zaman demek sonsuza kadar yaşasam imanlı kalacaktım. Bu ölümüz çünkü son nokta belli oluyor. Yoksa iki sene sonra yaşasa Müslüman ölecekti de iki sene evvel ölünce gavur öldü diye bir şey yok. Adama, ama adam diyor ki ben diyor belki birkaç sene sonra ee, hocaları dinlerdim. Ben hiç duymamıştım bu işleri. Duyarsam inanacaktım. Senin son nefesdeki ölümünden belli oluyor zaten. Sen kafir öldüysen, demek bir ki 104 kitap okunsa sana inanmayacaktı. Zaten senin imanlı ölmen mukadder olsaydı, yani cennete girmen nasip olacak olsaydı, Mevla'nı bilseydi, Mevla sana sonuna kadar en son dakika bile tevbe iman nasip ederdi. Madem ki kafir öldün, Demek ki sen sonradan duymakla muymakla dönecek bir cinsten değildin. Bu, böyle anlayın. Peki o zaman niyetin neydi? Son kadar yaşasam, öyle ki sene sonra duyarsam belki Müslüman olduğum değil. Son kadar yaşasam e, kafir yaşamak. Onun için ebedi cehennem. Peki son kadar yaşasam Müslüman yaşamak benim niyetim. E, cezası mükafatı ne? Ceza karşılık demektir. Karşılık sevabla kullanılır kullanılıyor. Ama Türkçe'de tek kötülüğe kullanılıyor. Ceza verdi. Halbuki karşılık verdi. İyi yele iyi karşılık düşer. Hel cezaeul ihsan illa ihsan diyor Kur'an. İyi amelin cezası iyi muamele görmektir. Yani karşılığı demektir orada. Burada niyetimize göre Mevla bizi cennette de cehennemde de e ebedi bırakacak. Ve Mevla kıldı et lezzetlenmeleri öyle ki daimete sürekli lezzetler var cennette sürekli hiç durmaz uyumak bile yok lezzete manidir uykuda boş geçer diye dünyanın 60 sene yarısı boş geçiyor uykuda ahiret sonsuz hiç boş yok devamlı lezzet asır uyurken zevk alamaz uykusu da gelmez uykusu gelmiyor diye de hastalık da olmaz şimdi dünyada uykusu gelmeyen var ama adam sinir hastası Normal akılla durabilir misin? 20 sene uyumayan gördü. Rize'de okurken. Ama adam böyle diyor ki, şey gibi tetikteyim diyor. Ya. Ne olacak benim abi? Uyumamış diyor. Hastalıklar var. Cennette öyle hastalık yok yani. Sırf lezzet. Sürekli lezzetleri müsebbep eden, Mevla yaptı, ee, sebep kılınmış. Neden? Yani bu lezzetler ne sebeplen veriliyor? Minel imani imandan sebep. Öyle iman ki el muvakkati muvakkat iman. Çünkü neden sen e, buluğundan tutsak ölene kadar 60-70 sene yaşamışsın. E, senin imanın muvakkat. Ölünce bitti. Ama o muvakkat imanın imanı ne sebep kıldı? Sonsuz devamlı lezzetlere sebep kıldı. Ve muterat muterattip eten tertib olucu aley imana yani sonsuz lezzetler neye bağlı imana bağlı. E bu adam mı bu 80, 70 senelik Müslümanlık yapmış ölmüş ama sürekli lezzet görecek. Ve alike takdiru'l alim diyor. İşte bu takdiru'l aziz ulu ve galip olan el alim her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yani burada çok kafa yorarak çok hikmet ve sebep aramak da manasız olur diyor. Ve lakin lakin narifu biz biliyoruz. Neyle bir tevfik illa subhani yüce münezzeh Allah'ımızın muvaffak kılmasıyla yani o bize anlattı. Neyi anlattı? Anlıyoruz. Ennehtiyar al-kufri kafirliği seçmek bir nispetiyle Al hak subhani ve teala hak subhani ve teala'ya e, efendim karşı yani Allah'a nispetle yani sen Allah, Allah'a karşı küfrü inkarı tercih ediyorsun. Peki o Allah kim? Ellezi uzatdığı o mevlânâm bütün nimetlerin sahibidir. Az zahirati görünen ve batıneti görünmeyen içimizde de ne kadar nimetler var? Kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda onlar. Yani el marbut gibi şeyler görünmüyor ama esas nimetler görünmeyenler. Bir aklını alsa ne akıllı da akıl görünüyor, ne akılsızın delinin akılsızlığı görülüyor. Yani görülen bir şey değil. Ama işte bir aklın gitse, o sonra ne yersen ne ye yani. Değil mi? Onun için içinde de ne nimetler var? Görünmeyen. Bunların hepsinin sahibi olan Allah'ı inkar etmek. Daha Vallahi ki, ve mucidü semavati. Gökleri yoktan yaradan ve ardı. Yerlerin mucidi. Mucid icat eden yani yoktan var eden. Hangi büyüklük varsa ve kemalin hangi ululuk varsa bunların hiçbir yok yoktur illa varsa huvehu sabitün sabitir lehu teala. Ancak Allah hakkında sabittir. Yani bir tane kemal ve büyüklükten Allah'a ait olmayan dışarıda kalmış değil. Ne kadar büyüklük sıfatları var, ne kadar olgunluk sıfatları var, ne kadar üstünlük sıfatları var, hepsi Allah'a aittir. Eee sen ne yapıyorsun? Böyle bir Allah'a inkar ediyorsun. Şimdi böyle bir Allah'ı inkar ettiğin için yazıyı gerekiyor. En yekûnü olması. Ne olması? ceza i zelke küfrü küfri Bu kafirliğin karşılığı ne olmalı? Müneşet dila hukubat. Azapların en çetinlerinden olmalı. Öyle beş dakika, üç dakikayla bitecek azap bu kafirliğe kurtarır mı yani? Korutur mu yani? Kainatı yaratan işte gökleri yerleri yaratan işte senin içindeki dışındaki bütün nimetlerin velisi sahibi olan Allah'ın kârı diyorsun senin inkar ettiğin kişi bir öğretmen değil bir hoca değil senin inkar ettiğin efendim bir şey değil yani senin anan değil baban değil tabi onlara da yapmamak lazım böyle ret ve inkar muamelesi ama seni yoktan yaratan bu ya onun için seni böyle az azap kurtarmaz onun için en şiddetli azap sana gerekir. Çünkü bütün nimetlerinin sahibi... Adama bir vefasızlık yapıyorsun, mafya babasına bağlı olan biri. Ne yapıyorum? İnfaz ediyor. Bir adam dünyadaki en şiddetli azap ne? Öldürmek. Adam en şiddetli... E ne yaptı sana bu? Bana vefasızlık etti. Yalan söyledi. Paramı yedi gizli. Hiç onu affetmiyor. Mafya babası kim? Onu yaratmamış, doğurmamış, etmemiş. Hiçbir iyiliği yok onun üzerinde. O bile vefasızlıktan böyle bir hareket çekiyor. Yani peki sen yaradanına yaşadanına ret mi yapıyorsun, inkar yapıyorsun? E seni ne yapacak? En büyük azaba tabi edecek. Ve, ve o da nedir? El-hulûd ebedi kalmaktır. E, Nerede? Azab Ateş azabında, cehennemde sonsuza kadar yanmaktır. Ve güzel ki işte böylece. El iman inanmak bil gaybi, görmediğin halde, kime inanmak? Bil misli hadel mun'imi, böyle nimet veren Allah, öyle Allah el azimiş şani, şanı büyük olan Allah, da böyle şanı yüce Allah'a ta tasdik etmek. E iman da zor. Ma vücudi, mücahametin nefsi, e, nefis izdam çıkarıyor yani, engelleme yapmak istiyor, devamlı inanma inanma, şuna inanma, buna inanma. Kayıp mı olurmuş, cennet mi olurmuş, O varsa niye görmüyoruz, Allah var da niye görmüyoruz falan falan Nefis devamlı vesvese, vesvese kalıyor. Ve şeytani, e şeytan var bir de dış etken. O zaten devamlı fırıldak gibi geliyor. Efendim sana neler ediyor? E seni kafir etmek için elinden geleni yapıyor. Kafirliği, süslü gösteriyor. İslam'ı imanı zayıf gösteriyor, güçsüz gösteriyor, zararlı gösteriyor. Daha, daha sahir yaratılmışların da engellemeleri var. Amerika durmaz, Rusya durmaz, Yahudi durmaz, İngiltere durmaz, Batıgan durmaz, Siyonizm durmaz, PKK durmaz. Yani görmüyor musun adamları camiye göndermeyecekler az daha? Ezan okumak yasak, namaz yasak, camileri muamileri veriyorlar ateşe. Yani dolu engel var İslam'ın yaşama. Görünen, görünmeyen, nefis şeytan var. Görünen dünya, bütün dünyanın gavurları, müştikleri kafirleri Müslümanlarla uğraşıyor. Görmüyor musunuz dünya? Kafalarına bomba yağıyor millet. Hristiyan olsalardı yağar mıydı? Yahudi olsalar yağar mıydı? Yahudi küçük bir devlet ama Rusya'ya Amerika'ya gelaf geçiriyor. Demek bunlar niye Suriye'deki Müslümanların kafasına bomba yağıyor? El üstünde oldukları için. İşini konuşmuyorum. Onlar sapıt, harici, cehennem köpekleri onlardan demiyorum. Diğer sivil halkı konuşuyorum yani. Kafalarına ateş yağıyor, bomba yağıyor. Peki bu kadar engelleme varken insanlar hala Allah'a ahireti, cenneti, cehennemi görmeden kayba iman edebiliyorlarsa ve bunu tasdik ediyorlarsa ve Allah'ın dininden ayrılmıyorlarsa. Yestedai gerekir en yekün olması ceza bu bunun da karşılığının minaftalil ceza. -i. Bu da normal bir sevap olmamalı mükafatların en faziletlilerinden olmalı. Bu bunu gerektirir. Ve o da nedir? El-hulûdü ebedi kalmaktır. Nerelerde? fittene umati, Nimetler içerisinde sonsuz yaşamaktır. Daha ve'telezvidâti lezzetlenmeler içerisinde nerede? fil cinani, cennetler içerisinde sonsuz kalmaktır. Neden? Bu zamanda hele imanını kurtarmak çok zorlaştı. İmanını korumak, kurtarmak çok zorlaştı. Devamlı kasırga yaşıyor. Devamlı fitne çıkıyor. Devamlı ve insanları gavur etmek için yaldızlı yaldızlı reklamlar, kampanyalar çıkıyor. Onun için bu zamanda imanını korumak çok zor olduğundan sevabı da çok üstün oldu. Yani illa bu zaman değil. Evvelki zamanda da öyleydi. İbrahim Erselam döneminde Nemrut dönemiydi. Musa Aleyhisselam zaman Firavun dönemiydi. Resulullah Aleyhisselam zaman Ebu Cehil dönemiydi. Yani burada İman hiçbir zaman kolay olmamıştır. Müslüman kalabilmek hep zor olmuştur. Çünkü neden? Karşılığı ebedidir. Onun için sabır lazım. Kale bazı bu şayih, Evliyaullah'tan bazı dedi ki, inne duhulel cenneti, cennete girmek, <gülüyor> marmultatun, bağlanmıştır fil hakkati işin gerçeğinde. Bifaz zillah hakkı Allah'ın lütfuna bağlıdır. Tabi amellerimiz yetmez. Kimse namazı, orucu, tehçüli işra kuşluğu neye yetmez cennete onu girdirme etmez. Allah ancak lütf edecek. Zaten namazımız 40 tane şaibeli, orucumuz delik deşik. Gıybet ettik o yüzünden. Haccımızda ne noksanlıklarımız var. Yani bunları bir ele ata Mevla incelemeye soksa bunlar cennete sokmaya bile yetmez. Yani ayıplı ayıplı mallarımız ayıplı. Allah ki Teala lütfediyor da ayıplı malı bile bile kabul ediyor yani. Ha, sen bir arabanın vuruğunu, kırığını bilirsin de bile bile alırsın ya hatır için ya gönül için veya yani. E, yani ya da paran az olduğu için. Ama Mevla da sana muhtaçlık olmadığından dolayı burada tek fazla kerem devreye giriyor. Sana iyilik yapmak için senin ayıplı malını alıyor. Yoksa senin amellerin hiçbir ayıpsız değil yani. Kusursuz ameli yapan mı var? Peygamber miyiz biz aşağı? O zaman cennete girme gerçekte Allah'ın lütfuna bağlı. Hadis-i Şerif'te cennete buyuruyor? Sizin hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Yani orada Ebu Sıddık var, Hazreti Ömer var. Bu kadar gelecek ümmette Abdülkadir Geylenler, Ahmet Rifailer hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Kalu dediler Vela Resulallah bize diyorsun da sende mi? Kale Vela'ne benim de amelim cennete girmeye yetmez dedi illa ila rahmeteniyallah. Mennü bi rahmet. Sahih Müslim hadisidir. Hatırladığım kadarıyla sahifte geçiyor. Allah beni rahmetiyle kuşatacak da bana acayip cennete sokacak. Amel yetmez dedi. Onun için iyice cennete girmek lütfu kereme bağlı. O ama cennete amel ne işe yaradı o zaman bu kadar kılıyoruz diyoruz. O cenneteki dereceleri kazandırıyor. Girdikten sonraki iş. Birinci katta mısın, ikinci katta mısın? Kur'an'ın kadar altı bin küsur mertebe var. Her iki derece arası, yerle gök arası kadar yüksek. O mertebeleri ameline göre kazanırsın, o başka. Ve yine ile, çünkü cennete girmek bağlandı, kılındı, men'utan bağlı. Neye bil iman? İmana bağlan. Binaen, şuna binaen ki alâ enne külle mâhen o şey ki oluyor. Nedir oluyor? ceza amâli. Amellerin karşılığı olan her şey yekûn ne olur? Elezze. Daha lezzetli olur. Onun için Allah Teala iman efendim cennete girmek Allah'ın lütfuna bağlı. Ama Cennetteki mertebeler amellere bağlı. Bu da niye böyle yapılıyor? Çünkü e, insan yaptığı işin karşılığını alırsa daha tatlı olur. Mesela adam biri gelse sana bin lira falan verse böyle sen çalışmadan etmeden yani ezilirsin biraz. Allah karşılıksız verdi bana şimdi. Ama sen bir iş yapsan da verse işte alın terini yemek falan hakikaten bir soğan bile olsa baklavadan iyi geliyor yani. Çünkü çalıştığımda bir soğan kazandım ya Ektim demiştim yani. İnsan kendi yaptı. Hani mesela manavdan aldığın okulda lezzet olmuyor. Kendi elinin açlaması bir kiraz yesen bahçedeki daldan çok lezzet Yaptığının karşılığı. Onun için amelleri cennetteki dereceleri amellere bağladı ki tatlı olsun, lezzetli olsun. Bak ben bunu kazandım. Bak ben bunu kazandım. Ama cennete girmenin kendisi Allah'ın lütfuna bağlı. Aslında imana da bağlı değil. Çenede girmenin, girmek sadece Allah'ın lütfuna bağlı. Ama imansız giremez diyorsun. İşte Allah'u zelal yine imana bağladı ki görüntüde. Tamam imansız giremez o kesin de. Aslında imanlının da amelini kontrol etse o da giremez. Amelleri bozuk. Burada günahkar Müslüman var. O zaman Allah'ın lütfuna bağlı. Ama yine de ne diyor? İmana bağladım diyor. Niye imana bağlıyor? İşte kendi yaptığının karşılığı olsun da ben iman ettim de Allah beni cennete koydu gibi lezzetli olsun yani. Bir benim de bir devrede dahlim bu dahilem var anlamında. Yani imana bağlaması bile insanın iman kendi şeyi ya kendi kararı, kendi ihtiyarı, kendi seçimi, kendi tercihi olduğu için o da o manada bir amele giriyor. Yani bir şey harcadın orada bir mesela inanmak için. İnsan da kendi işinin karşılığını daha lezzetli aldığından, Mevla ona imana bağladım bu işi diyerek sen yine kendin girdin. Mesajı veriyor. Hani çocuklar öyle yaparlar ya bir işi çocuğun başaramayacağını bilirler. Onun babası falan anası arkadan yardım eder falan. Çocuk onu almamaz falan. O da koca motor ben götürüyorum zaten veyahut da bir şey iter falan. o sonra maşallah falan çocuğumuz e, başardın oğlum falan. O da sana der ki ben işte Kuvvet kullandım da başardım. Halbuki kıpırdatamazdı. Ana baba arkadan devreye girer. O görmeden bile iteklerle. Çocuklara yaparlar böyle şeyler. Hadi bir, hadi şunu yap. Hadi bir göreyim bakayım. O yapamaz on. Ama ana babası yardım eder. Yardımını da gizli yapar. Onun için cennete girmek Mevla'nın lütfuyladır. Yardımını gizli yapıyor. Çünkü imana bağlayınca işi sebebe bağlıyor. Sebebe bağlayınca adam da Allah'ın lütfunu devre dışı zannediyor. Halbuki o... Mevla sen işte lezzet alasın diyertsen imana bağladı işi. Yoksa iman da kurtaramaz seni. Allah kurtar adam ancak. Neyine güveneceksin? Van fakir. <gülüyor> Bu fakire göre diyor manap Hazretleri. Enne dukhul el cenneti. Cennete girmek fil hakikate hakkatte marbutun bağlıdır bil iman. Evet gerçeğinde inanmak şart. İmana bağlıdır. Lakin, lakin el iman peki iman nedir? Niye en akıllı adam iman edememiş? Niye en zengin iman edememiş? Gelmiş benim gibi çulsuzlar, çabulsuzlar iman etmiş. Adam profesör, ordinalist bilmem ne bilmem ne iman edemiyor. E benim ne aklım var da ben iman etmişim. O zaman imana bağlı ama iman ne? Fazlün o da lütuf. Minel mennani o bolca bahşiş yapan Allah'ın iyilik sahibinin lütfudur. Ve atiyetün hediyedir min ve lihsani zilcud zi sahip demek cud cömertlik min zilcudi cömertlik sahibi Allah'tan ve lihsani iyilik sahibi Allah'ın hediyesidir Allah onu tabi e senin de bir iraden kudretin cüzid olsa devrede var sen de istiyorsun ki Allah yaratıyor ama e, ama imanı sen kendine yaratamazdın ki yine Allah lütfetti iman verdi sana iş illa Allah'ın lütfuna dönüyor ve duğulün nari Cehenneme girmek merbutun, bağlanmış bil küfrü kâfirle. Kâfir olan cennete, Cehenneme girer. Kâfir e, o değilse ne kadar yansa da son cente gider. Demek cehenneme girmek kâfirliğe bağlı. Evel küfrü kâfirlik ne Neşet etmiş doğmuş, doğmuştur. doğulmuştur hemen nefsi. Nefsin kötü arzusundan yani. Nefsin azgınlığından çıkıyor. Nefis iradesini tercihini kötüye kullandırıyor adama. Mevlada Sebepler alayım demiş. İstediğini yaratıyor adama zorlama olmasın diye. O zaman ne oldu? Kafirlik de. Nasıl ki kafirlik kafirliğin sebebi nefsin hevası ve tuğyanı azgınlığıdır. İmanın da sebebi Allah'ın lütfu, keremi ihsanıdır. Başka türlü bu işler olmaz. Ma sahabeke hangi şey sana isabet ettiyse min hasenetin iyilikten, güzellikten güzel şeylerden İman nasip oldu, namaz nasip oldu, zikir nasip oldu falan filan. Femin Allah. Bu Allah'tandır. Yani sebep olması da yine Allah sebep oluyor. Yine Allah'ın lütfu sebep oluyor. Yaratması zaten Allah. Onu herkes biliyor da. Sebep olmasında da yine Allah'ın lütfu devreye giriyor. Sebep oluyor. Ümâsâbe, hangi şey isabet ettik? Kesele misiyeti. Kötü şeyler. Kafirlik, münafıklık, fasızlık, namazsızlık, abdestsizlik, kusursuzluk, şarapçılık, kumarcılık, zinacılık. Bunlar kötü şeyler. Femin nefslik. Yaratılmak bakımından yine Allah yaratıyor. Çünkü sen kendini yaratamazsın. İçki içmekte bir fiil ister. Ya. Sen senin kendi fiilini yaratamazsın. Biz mutezire değiliz. Eli sünnete göre yaratan ancak Allah. O zaman ne oldu? Sebep olma bakımından. Sebebiyet kim? Allah sebep olmaz. Allah kötülüğe sebep olmaz. Ya orada da nefsin hevası ve azgınlığı devreye girip onu tahrik ediyor. Bu ayet kerimedir. Burada da farklı bir manası çıkmıştır ymbe gerekir enme bilinmesi ki enne Cane Duhulil iman Duhulil cenneti cennete girmeyi bağlamak kılmak mermuttan bağlı fil imani imana bağlı kılmak hakikati gerçekte tazı mü iman imana hürmet etmektir cennete girmek imana bağlı yani iman öyle büyük bir şey ki On su girilemiyor imanın, Allah'a inanmanın beş ahiret e, le, kaderle beraber altı iman şartına inanmanın önemini anlatıyor. Bel hatta ta, bilakis dairlersi yani bel dairlersi ta'ziyümü mü'meni bi kendisine inanılan zat'a yüceltmek var. Çünkü Allah Teala'da büyük zat ki sırf ona inanmak bile cennete girmeye yetiyor. Varlığını bilinip ikrar etmek. Tabii kitaplarını peygamberlerine amen diyor. İnanmak cennete girmeye yetiyor. Demek ki inanılan esasların yüceltilmesi var burada. Yani cennete girmenin buna bağlanmasında. Haysuz'un terattebe terettüp etmesi hasretiyle aleyhi imana ne misbahadel ecil azimil kadri. Bu kadar kadri kıymeti büyük olan sonsuz cennet bir tuğlasını dünya getirseler dünyayı satsan alamıyorsun. Bir hurisinin başörtüsü dünyayı satsa. Efendim güneşin ayın ışığı e, cennet elinin bilezikleri görünse güneş ay sönük kalır. E, bu kadar büyük mükafat neye bağlandı? İmana bağlandı. İşte onun için iman ne büyük şey olduğu anlatılmak isteniyor. Ve diğer yine böylece cali nari cehenneme girmeyi kabul etmek merbutan bağlanmış bir küfrü. Bu da kafirliğe bağlı. Cehenneme girmek için mutlaka bir kafir olmak lazım. E şimdi kafir olmak burada ne var? Tahkirun, <gülüyor> hakaret va'l küfrü kafirliğe ne kadar rezalet olduğunu, inkarın, inanmamanın ne büyük bir kitapçılık olduğunu, yani onun ne rezil bir vasıf olduğunu gösteriyor ki, o sende varsa mutlaka yanacaksın. Öten kıyısun, kadro kıymetine noksanlık getirme var. Hemen o şey için ki, ve kâvâ kolda azel küfür. Bu kafirlik bir nisbeti ile, kendisine nispetle Efendim, kime nisbet ne var olduysa o kişi hakkında ne var? Hakaret var ve tenkıs var. Yani sen bu, bu kafirlik sıfatına sahip olan hakkında kafirlik şeyi, huyu ve vasfı e, tehakkuk etmiş adam ne hakirli adamdır, ne rezil adamdır. Bir de mesela bunun bu inkarı ne kadar e, adi ve şerefsizce bir e, iştir ki yaratanın inkar ediyor. Bu ne kadar değersizdir ki hiç cennete girme aday bile olamaz namzet bile olamaz yani. çünkü bu kadar şerefsizlik bu kadar hakir rezil pisliği cennet kabul etmez ancak cehenneme yaraşır i̇şte bu da nereden çıktı cehenneme girmek kafirliğe bağlandı işte kafirlik böyle pisliktir ve rezilliktir cennet kabul etmez yani kime nispetle kafirlik farkı oldu yani o şey demek istiyorum hangi kişide kafirlik varsa ...sahibine nispet ediyor. Çünkü kafirlik sıfattır. Kendi başına durmaz yani. İlle bir adamda duracak veya bir kadında duracak. O kimde bulunuyorsa yani... ...esasında o kafirliğin... ...sahibi burada alçaltılmış oluyor. Ve ...bu yüzden terattip etmiştir. Misbahazil hukubeti daimeti... ...bu kadar devamlı ceza aleyhi kafirle. Yani... Sonsuz ebedi cehennemde yanmak yan yan bitmiyor, ölmüyor, dirilmiyor. E i̇şte bu, bu kafirlikten oluyor. Ha, anla ki sen kafirlik ne pisliktir yani. Bi ma kâlebi. Bi ma o şeyler bu benim dediğime uymaz ki kâlebi onunla hükmetti bazı meşayh. Bazı meşayhın söylediği şeyler bu benim dediğime tam uymuyor. Feinliyor çünkü onlar halim boştur anâzîd dakikati. Benim dediğim burada da bir incelik var diyor. Bu incelik geride zikredilen mana da bulunmuyor. Benim dediğimde farklı incelikler var diyor. Yani cennete girmenin imana bağlanması imanı yüceltmek ve mümini yüceltmek. Cehenneme girmenin kâfirle bağlanması ya hakaret hatta efendim e, o Kafirliğin sahibi olan kişiyi tenkiz, Yani onun noksanlığını beyan. Onun cennete layık olmadığını beyan. Bu incelik diyor. Diğerleri söylememiş bunu. Ben bunu söyledim diyor. Ve zayn-e böylece ne azel Onların dediği bu vecih. La temekşâ. Yürümez, geçerli olmaz. Cehenneme girme hususunda. ellediği öyle cehenneme girme. Hu adîlühû. Yani... Kafir e, cehenneme girmek e, imanın muadilidir. Kafirlik imanın muadilidir. E sen şimdi dersen ki e, cennete girmek efendim e, sadece Allahü Teala'nın fazl-ı keremine bağlıdır. Orada durursan bu öbür tarafta yürümez diyor. Çünkü orada durursan e, kafirlik e, şey, cehenneme girmek neye bağlı derler. Sen de o zaman demen lazım ki sadece Allah'ın Lanetine bağlı demen lazım. Halbuki orada Allah'ın lütfunda durmaman lazım. Allah'ın lütfu nereye taalluk ediyor? İmana de demeyip geçmen lazım. Hayır. İman ne? İman da Allah'ın lütfu. Ayrı dava. Ama. ama yine karşılığında bir şeye bağlı göstermen lazım. Sebepler alemindeyiz. Benim dediğimde çünkü öbür türlü Cehenneme girmek fil gerçekte Merbutun bağlıdır Küfrü kafirle E sen şimdi tamam cennete girmek Allah'ın fazl-ı keremine sade bağlıdır Daha gitme dediğin anda Tersini söyle bakalım Kafirlik neye bağlı sorarlar Sen de o zaman ada, şey Cehenneme girmek neye bağlı sorarlar Sen de o zaman kafirliğe dediğin zaman Burada Allah'ın lütfuna diyorsun Kulun ameli devreye sokmuyorsun E burada kafirliğe bağlı diyorsun Cehenneme girmek kulun ameli devriye sokuyorsun ve Allah'la ilgi kurmuyorsun. Yani iki tarafta da geçerli olması için iki tarafta da kulun ameline de bir sebebiyet hakkı vermek lazım. Onun için cennete girme hakikaten Allah'ın fazl-ı keremine bağlıdır. Ama fazl-ı kerem kimleredir? nedir? İman sahiplerinedir. Yani kulun bir imanı var ki Mevla'da ona lütfetmiş. İşte kâfirliğe de geçiyor. Cehenneme girmek nereye bağlıdır? Direkt diyorsun ki kâfirliğe bağlıdır. Çünkü neden? Orada da imana bağladığın için burada da kafirliğe bağlayabiliyorsun. İkisi de kulun sıfatıdır. Denklemiş oluyorsun. Çünkü burada desen ki cehenneme girmek efendim cehenneme girmek Allah'ın lanetine bağlıdır. Deyim. Kulun küfrünü, inkarını devreye sokmadığın zaman ne olmuş oluyor? Ee, adam da diyecek Allah'ın lanetine bağlı. Efendim, de, de, de, orada Allah'ın lütuna burada Allah'ın lanetine. Adam da arkadaş, cehennete giren mutlu. Neden? E zaten tamam ya Rabbi, istersen imanımla sok, istersen amelimle sok, istersen lütfumla, ne olursa olsun sonuçta cehennete girdik ya orada itiraz olmaz. Ama cehenneme giren de adam ki ya ben niye cehenneme girdim? Allah sana lanet etti ya. Allah bana niye lanet etti ya durup dururken? E sen kafirdin de onun için. E şimdi ama orada lütfu keremde durup imana geçmezsen Burada da Allah'ın lanetinde kalırsın. Kafirliğe geçmezsin. Kafirliğe geçmeyince adam da diyor ki biz de Allah'ın kuluyuz arkadaş. Niye bize böyle lanet etti öbürünce ne de koydu? İşte illa sebebet girmen lazım ki adamın ağzını bağlayasın. Adamı susturmak için, izam etmek için hasmı ne diyeceksin? Sen Allah'a inkar ettin. Onun için Allah sana lanet etti. Orada sebebiyeti mutlaka göstermek durumundasın. Sebebiyeti göstermeden de Allah atar. Kimse Allah'a itiraz edemez ama e, Mevla istemiyor ki Karşımda konuşulsun. Yani adamın içinden bile niye bana böyle oldu Allah adaletsiz mi haşa geçirmemesi için sebebini açıklıyor. Sen de ceza hak ettin. Allahü Subhanehu. Ben biraz ağzım aşırı kurudu öyle kurudu ki. Daha iyi 30 sene evvel ilk şeker hastası olduğumda o kadar kuruyorum. Bu ilaçlardan göğüs ilaçlarımdan oluyor şekerden değil de. Şimdi şeker bu kadar kuruluk yapmıyor bana da. Onun için burada kalıyoruz. Azze ve Celle el mülhimu ilham edicidir. Doğruyu ancak Allah ilham edebilir. Allah'tan başkası doğru inancı, doğru bilgiyi kullarına ilham edemez. Haza sen bu benim dediğim noktada itikadını buna göre ayarla. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Cümlemize Allah'ın bu şekilde doğru inanç nasip eylesin. Amin. Ya تعيا وفوق مدون الأينوق الرسوم ومن هو العاية الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة القضمى للمهتنم سريت من حرام ليلا لا حرام كما سر البدر فيه لاج من الظلم